Demiş, demiş ki, aşkın irşadıyla girdik manevi bir gülşene. Çok güzel. Dolmasın beyhude sagar, açmasın beyhude gül. Evet. Camı cem bir lahza devretmez bu zevkâbat da hem kadeh hem badeh hem bir şuh sâkidir gönül. <gülüyor> Aşktan yola çıkarak <gülüyor> aşkın irşadıyla manevi bir gül Çok bahçesine. Güzel. Çok girdik güzel. diye başlıyor. Artık boşu boşuna kadeh madeh dolmasın. <gülüyor> Güllerin taşmasına <gülüyor> gerek yok. <gülüyor> Burada kadeh dönmüyor. Bade'de Saki'de. <gülüyor> Efendim